Sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatür. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle gecenizi güzel eylesin. Ömrümüze bereket, vücudunuza sıhhat versin. İlim versin, ilimden amel versin. Evlerinize bolluk, bereketlik versin. Müslümanlara birlik, beraberlik ihsan eylesin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Neslimizden imtihan etmesin. Allah Azze ve Celle kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir günde yüzleri ak olan samimi kullardan eylesin. Evet, iman derslerine yine Devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir anlayış versin. Bunlar bozmuşlar mı ya? Yok. Şu mu katılmış bunları? Bu ekleyin. Bu Evet. Bugün iman derslerinden Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ilgili önemli kaideleri belirtmeyi uygun. Gördüm. selam ve rahmetullahi Bu kaidelerin inanan insanlar tarafından çok iyi öğrenilmesi, bilinmesi, bu esasların, bu kaidelerin doğrultusunda inanç ve akide esaslarının şekillenmesi gerekir. Biliyorsunuz birisi bir şey yaptığında iyi, kötü, tatlı, acı her neyse İnsan bildiği bir ölçüyle değerlendirme yoluna gider. İşte insan kaideyi bilmesi gereken esasları öğrenirse doğrunun yanlışın ne olduğunu bu esaslarıyla ne yapacaktır? Belirleyecektir. Yaşamış olduğumuz topluma baktığımızda İslam dinini tamamen akla endekslemiş, aklına eseni din olarak kabul etmiş bir toplumla karşı karşıyayız. E doğduk, büyüdük, doğduğumuz, büyüdüğümüz evde de bu böyle. Topluma çıktık, toplum da aynı şekilde. E, alim dediler, alimleriyle tanıştık aynı şekilde. Ama gel gör ki bugün Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine gittiğimizde hiç de Rabbimiz'in anlattığı, Resul'un öğrettiği, sahabenin hayatına geçirdiği esas ve haydeler din namına toplumda yaşanan halde nedir? Değil. Aksine bu tür yaşananlar dışlanmış, dışlanmaya devam eden hatta din düşmanı görülen insanlar haline gelmiştir. Bunların sebebi birinci sebebi Müslümanların hakiki Müslümanların yani süslü mal değil, Müslüman değil, hakiki Müslümanların dışlanması sırf birinci mesele. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarındaki kaidelere samimi Müslümanların uyması bunu perensip edilmesi ve bu kaideleriyle Rab'larına bakmaları yüzünden hep dışlanmıştır. Bugün fırkayı dalle dediğimiz insanlara bakın, hepsinin Allah inancı farklıdır. Kimi neye bakarsa Allah'ı görür, eşyada bütünleşir, kimi bilmem neyde bütünleşir, kimi bilmem ne de, kimi bir varlığını kabul eder, kimi eseni kabul eder, esmeyeni kabul etmez, kimi işte şöyle der, kimi böyle der. Allah kitabında yazdığı halde kimi tevil eder, kimi farklı farklı manalara getirir. Ama doğrusu neyse onu hayata ne yapma, geçirmek gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında Kur'an ve sünnette geçen delillerle Söylenip belirtilmesi vacip olan kaideler vardır. Bu da nedir? Dalalet ettiği isim ve sıfatların hiçbir değiştirme yapma veya e, onun üzerinde oynama, ona mana yükleme hiçbir zaman caiz nedir? Değildir. Bizler daha önceki sohbetlerimizde de hatırlayacak olursanız, Kur'an'ın önce biz mantukuna muhatabız arkadaşlar. Mantık nedir biliyor musunuz? Arapça inen şu vahyin anladığımız dildeki kelimelere dökülmesine ne denirmiş? Mantık. İsim ve sıfatlarda da biz mantukuna muhatabız. Dalalet ettiği manaya değil. İsim ve sıfatlarda ne gelmişse el mi? O kadar. Yüz mü? Nefis mi? Gülme mi? Yani Allah Azze ve Celle alakalı ne gelmişse, nasıllığına, niceliğine, içeriğine, hiçbir şeyine gitmeden ne yapıyormuşuz? O anladığımız dilde kelimeye nasıl dökülmüşse o şekilde ne yapıyoruz? Alıyoruz. Peki Allah Azze ve Celle'nin eli var dediğimizde bu toplumunu kabul ediyor mu? Etmiyor. Ne diyor? Kudret ediyor. Açın hangi meali, hangi hadis kitabını alırsanız alın. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a andolsun. Halbuki orada ne var? Nefsimi elinde tutan Allah'a andosun cümlesi var. Bu kadar. O gibi anlaşılması gerekiyor. Yani demek istediğim burada bunlar imandandır. Bu bağlayıcıdır. Allah azze ve celle kendisini nasıl vasfetmişse bu şekilde ne yapmak zorundasın inanmak zorundasın. Bunun dışındaki inanç her şeye, her şeye yansır ve senin iman inancını ne yapar? Bozar. Allah'a diye inandığın şekildeki, şekillendirdiğin şekilde bir Allah'a ibadet edersin. Allah'ı bulamazsın. Ki bulamadıkları da bu yüzden. Allah'ın eli kimin üzerindedir? Cemaatin. Hangi cemaatın? Allah'ın razı olduğu cemaatin. E şimdi yeryüzünde bu kadar Müslüman var, Allah'ın eli yoksa bunda bir sıkıntı var. İşte aynı Allah'a, yani herkes tanıdığı bir Allah'a ibadet edince Allah ne oluyor? Herkesin Allah'ı değişiyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbim kendisini nasıl vasfetmişse o şekilde iman eden samimi kullardan eylesin bizlere. Evet kardeşlerim. Demek ki indirilen neyse o. Tahrif edilmeden, tevil yapmadan olduğu gibi ilimsiz bir şekilde konuşmak da nedir? Bu konuda haramdır. Çünkü Ali Radıyallahu anh'ın dediği gibi İslam dini, akıl dini, mantık dini olmuş olsaydı ben ayağımın altına mest ederdim. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı ayağının üstüne mest ederken gördüm demiştir ki bu çok çok önemli kaidelerden bir tanesidir ki Ebu Davud'un 162 163 164'te bunu bulabilirsiniz. Evet. Yine Allah azze ve celle'nin iki hakiki eli bulunmaktadır ki bu bunu kabul etmek vaciptir. Allah azze ve celle'nin iki eli vardır. Bunun ikisi de nedir? Hakikidir. Nasıllığına, niceliğine ne yapmayız? Gidemeyiz. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kendisini bu şekilde ne yapmıştır? vasfetmiştir Ve bütün isimleri onun güzeldir ve kemal sıfatındadır. Ve bu isimlerde nakıslık, eksiklik söz konusu nedir? Değildir. Ama maalesef Yahudiler ne demiştir? Allah razı olsun. Allah'ın eli cimri demişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin e, ellerini ne yapmıştır? İnkara gitmişlerdir. Bir de bu meselede e, gelen naslara baktığımızda kıyamet gün Allah Azze ve Celle sağ eliyle gökleri diğer eliyle de yerleri dürecek rivayeti vardır. Bu bazı hadis kitaplarında şaz olarak sol eliyle de yerleri dürecek diye geliyor. Sahih olarak böyle bir rivayet yoktur. Bu sahih rivayetlere Ters gelen şahs bir rivayettir. Allah'ın iki eli de sağdır. Bu bizim akidemizdir bilesiniz. Bazıları özellikle İstanbul'dan bazı kendini bilmez gruplar bazı meseleleri karıştırıyorlar. Bazı alimlerin de ismini veriyorlar. Bu imandan direkt dışarı çıkmaya kadar mı bu mesele insanı ne yapar? Götürür. Allah'ın iki eli de neymiş? Sağ imiş. Evet. Bu da İman esaslarından bir tanesidir kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle'nin Rahman ismi vardır ki bu da büyük bir sıfattır. Geniş bir Rahman'a, rahmete delalet eder. Olduğu gibi alınır ve hiçbir benzetmesine, teşbihine, tekifine ne yapılmaz, tahrifine gidilmez. Yine Allah Azze ve Celle'nin dehir, yani zaman ismi vardır ki bu da Allah Azze ve Celle'nin isimlerindendir. Maalesef yeryüzünde inanan veya küfreden birçok insanın kaderlen müşkülatı olduğunda ilk sövdükleri haşa, e, ters düştükleri hatta dinden çıkacak söz söyledikleri mesele nedir? E, felek meselesi, dehir meselesi, zaman meselesi. Yani direkt bu konuda isyana gitmişlerdir. Allah Azze ve Celle Resulüyle bizlere dehre sövmeyin çünkü dehir benim demiştir. Yani zamana sövmeyin çünkü zamanın kendisi Allah'tır. Bu aynı zamanda da mutezile dediğimiz, akılcı dediğimiz insanlara da nedir? Bu hadis-i şerif reddiyedir. Çünkü onlar kabir azabını ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Halbuki bu rivayet kabir azabını inkar edenlere tam bir nedir? Reddiyedir. Zaman zamanın kendisi Allah'tır zaman bizim işindir yaşayan insan içindir ölen insan için zaman diye bir şey nedir artık yoktur bitmiştir Adem'in gününde ölse de bugün de ölse kıyametin saatinde de kopsa Allah'ın takdir ettiği kabir azabı ona ne yapacaktır ulaşacaktır hiçbir zaman bunun münakaşasına ne yapılamaz girilemez kim girerse bu onun iman esaslarını ne yapar zedeler yani isim ve sıfatlardaki kaidelere dikkat edin. Rastgele bir kaide, rastgele sıfat bunlar nedir? Değildir kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle e, emir, tasarruf elindedir. Gece ve gündüzü evirip çevirir. Allah Azze ve Celle'nin isimleri meşhur bir hadiste de Allah Resulü'nün dediği gibi e, Ya Rabbi senin bütün isimlerinle senin isimlendirdiğinle ya da kitabında indirmiş olduğun veyahut mahlukatından birine öğrettiğin ya da yanındaki gayb ilminde bunu sakladığın isimlerle sadece senden istiyorum. Nitekim Allah'ın yanında bu gayb ilminde bunu saklaması hasır edilmesine, birine verilmesine ve onun kuşatılmasına imkan yoktur. Yine bir hadis-i şerifte Allah'ın 99 ismi vardır. Her kim bunları belleyip sayarsa cennete gider demiştir aleyhissalatü Selam. Evet kardeşlerim bu aynı zamanda 99 dediğimiz e, illa 99 manasında değildir. Daha da fazladır birkaç tane daha ismi vardır. Ama her kim Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarını öğrenir bellerse Resul aleyhissalatü Selam onun cennete gireceğini söylüyor. Şimdi düşünün Rezzak olan Allah olduğunu bilse bir insan. Yani sadece saymayın. Manaların üzerinde bir düşünün. Günde üç tanesini öğrenin. Manalarıyla düşünerek bunları hayatınızın hangi zerresinde bir meydana geliyorsa bunu geçirin ve Rabbinizi düşünün. Celal sıfatını, cemal sıfatını, Rahman sıfatını, Rezzak sıfatını alim sıfatını, her şeyi görüp işittiğini, samet olduğunu bunları sıf yaptığınız fiile göre gözden geçirseniz günah işleyebilir misiniz? Yanlış yapabilir misiniz İslam'a göre? Çok zor. Öyleyse isim ve sıfatların insanların üzerindeki tesiri neymiş? Müslümanların çok güçlüymüş. Demek ki isim ve sıfatları öğrenen insan Aynı zamanda da ihsan derecesini ne yapabiliyor? Yakalayabiliyor. Allah öğrenenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Yine Allah'ın isimleri akılla sabit olmaz. Bunlar ancak şeriat tarafından sabit olur. Çünkü bunlar şari tarafından koyulmuş ve ancak bunun tarafından sabitliği ispat olur. Bunda artma da olmaz, eksilme de olmaz. Çünkü aklın Allah'ın Azze ve Celle'nin hak sahibi olduğu isimleri idrak etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu konuda şeriata vukufiyet etmesi vaciptir. Şüphesiz ki Allah'ın kendi nefsini isimlendirmediği bir ismi ona verme ya da ona isimlendirilen bir ismi inkar etme Allah Azze ve Celle hakkında bir cinayet olup burada edep yolunu tutmak vaciptir. Ve her kim de bunu yaparsa dinden çıkar. Yani ilhat ehli olmuştur. Mesela Hanefi mezhebinde bir kadim sıfatı vardır. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin böyle bir sıfatı nedir? Yoktur. Maalesef yanlış hatırlamıyorsam Taha vakidesinde Akidesi'nde de bu geçmekte. Halbuki böyle bir sıfatı Allah'a yakıştırmak da mümkün değil. Böyle bir sıfatta nedir? Yok. Ama Hanefi mezhebi deyince aklınıza ne geliyor? He? akıl akıl akıl olunca akıllarını eseni ne yapıyorlar gündeme getiriyorlar akıllarına uymayanı gündeme bile ne yapmıyorlar getirmiyorlar bugün bakın ve akidesi bizim akidemiz fıkıra ekberin nedir geniş halidir yani ilk akide kitabını aslında şekillendirip günümüze kadar gelmesine sebep olan kimdir hiç tanımadığınız merak bile etmediğiniz İmam Ebu Hanife'dir. Yani akide kitabının isim ve sıfatlarla alakalı, hatta birçok meseleyle alakalı, bütün kaidelerini orada tek tek ne yaparsınız, görürsünüz. Ama kim okuyor? Yok. Böyle olduğu halde, hangi mezheptensin Hanefi? İtikatta muhatır Yani itikatta İmam Ebu Hanife'nin o itikat sahibi olması hasebiyle itikatta imam hanefi mezhebi ne yapmaz? Kabul etmez. Kimi kabul ederler? Hı? İsim ve sıfatları inkar eden, aklı ilah edenen, İslam dini, akıl dini, mantık dinidir diyen, Allah nerede dediğinde, nerede anarsan orada diyen, hiçbir yere sığamamış, müminin kalbine sığmış diyen, ee, İmam Ebu Hanefe'den 180 sene sonra doğmuş, bir adamın yazmış olduğu kaideleri ne yaparlar? İnanır hoş onu da bilmiyorlar da ama yine de ismini ne yapıyorlar? Papağan gibi tekrarlama hoşlarına gidiyor fakat asıl akidesi yani uyurması gereken akide varsa bu İmam Ebu Hanife'nin akidesidir. Ve akidesinde kesinlikten sıfatlarda, tevhidde hiçbir sıkıntı nedir? Yok. Allah kendisinden razı olsun. Evet kardeşlerim, demek ki İslam dininde Allah'ın isimleri akılla ne yapmazmış? Sabit olmaz, akılla idrak edilemez. Naslar neyse o. Eğer akılla idrak etme ölçü olsaydı, bugün eşari, maturidi, mutezile diye bir fırka ne yapmayacaktı? Olmayacaktı. Çünkü bunlara eşari denilmesi, maturidi denmesi tamam belli bir isme insana nispet ediliyor ama... O sudur eden görüşler anlaşılıyor. Mesela eşare dediğimizde Allah'ın isim ve sıfatları direkt ön plana gelir. Akıllarına uymayanı ne yaparlar? Tevil ederler, atarlar ve inkara giderler. Veyahut da seni şüpheye düşürmeye çalışırlar. Evet, demek ki akıllan değil, naslan bilinmesi gerekiyor. Yine kardeşlerim Yüce Allah'ın tüm isimleri, onun zatına ve bu isimleri içeren sıfatlara ve üzerinde tereddüt edilen esere eğer müteahhitli değilse dalalet eder. İman ismi ancak bunların hepsini ispat ettiği zaman tamamlanmış olur kardeşlerim. Mesela azim ismini örnek verelim. <gülüyor> Bunun Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isim olduğunu, onun zatına ve içeriğinin de sıfatına ki bu bir azamettir, dalalet ettiğini kabul etmedikçe kişide iman tamam olmaz. Yani ancak bunu tamamen ne yapacak kişi kabul edecek. Mesela misal olarak Rahman ismini ele alalım. Bunun da Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isim olduğunu, onun zatına, içeriği de onun sıfatına o da rahmettir. Ve tereddüt ettiği esere ki bu da onun dilediğine merhamet etmesidir. Delalet ettiğini kabul etmedikçe kişide iman ismi tamam olmaz. Demek ki isim ve sıfatlar dediğinde hem isim hem de sıfatlar insanda tamam olmadıkça ne yapmaz? iman tamama ermez. Rızkı veren kim? Bu iman. Rızkı Allah'tan başka kimse vermez, veremez. Bu ne? Bu da tevhiddir. Yani birincisi iman, ikincisi de nedir? Tevhiddir. Gaybı kim bilir? Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Bu nedir? Tevhiddir. Gaybı Allah bilir lakin fakat ama işte hani şu görür, şu bilir, şu şöyle olur bildirdikleri bu imanı, itikadı ne yapar? Bozar. Bugün öyle insanlar çıkmış ki Allah'ı görmeden şehri İddia ne yapamazsın? Edemezsin diyorlar. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın Onlar 73 40 ayrılacaklar. Sizden onlara karışı karışına arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız diyor. Onlar ne yapmışlar? Allah, eş, çocuk. Yani üçlü bir tersile girmişler. Bizde de bugün tasavvuf ehline bakın. Şerklerin hepsi haşa. Kendilerini Allah'ın oğlu ilan etmiş insanlardır. Maalesef. Ama ne yazık ki herkes onlara adeta ne yapar? Tapar. Hepsi nurani varlıklardır. Rüyada görülürler. Piri fanidir. Halbuki aleyhissalatü vesselam gördüğünüz diyor aksaçlı insanları ne yapın? Kınalattırın. Kim rüyada görmüşse ermiş pir diye nasıl görüyor? Hı? Hep aksakallı aksaçtı. Halbuki şeytan görmüş. Yani. Evet. Yine kaidelerden birisi bazı meseleler vardır ki Allah'ın sıfatlarının hepsi kemal sıfatlarıdır. Yücesi olup övgü sıfatlardır. Bunlardan herhangi bir noksanlığı, kusuru bulunmamaktadır. Kim bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında bir eksiklik, bir kusur arar, inkara giderse o imanı ne yapmıştır? Zedelemiştir. Belki sohbetler içinde defalarca böyle durup durup dönüp dönüp bunu anlatıyoruz ama maalesef bu günümüzde böyle. Mesela taifenin bir tanesi Kur'an'dan bazı şeyleri inkar edecek. Nasıl inkar ediyor? Diyor ki Allah'ı unutma tutmaz. Nasih ve mensuhu ne yapıyor? Reddediyor. Neyle reddediyor? Allah'ın isim ve sıfatlarıyla. Halbuki inen ayetin bitiminde bu 106. ayetin. Allah'ın bunlara yapmaya kadir olduğunu bilmez misin? ifadesi yok mu? Var. Ama Kur'an'da bir şey indirilip de bunun unutulması, unutturulması, benzerinin getirilmesi veyahut hükmünü kaldırılmasını aklen mantık olarak ne yapamıyor? Kabul etmiyor ve isim ve sıfatları güya zedeliyor diyerek başka bir yere atarak inkara gidiyorlar. Halbuki bu böyle değildir. Hiçbiri kusurlu değildir. Kemal sıfatlardır. Hayat, ilim, kudret, işitme, görme yani semi, basar, hikmet, rahmet, ulu bu bunun sıfatları gibidir. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi neyse bu şekilde kemalat sıfatıdır. Bunlar kesinlikle eksiklik ne yapmaz? Kabul etmez. Her kim bu konuda e, eksiklik izafe ederse o İslam dininden ne yapmıştır? Çıkmıştır. Evet. Çünkü Rab kamildir, sıfatlar tamdır, eksiksizdir ve bu şekilde inanmak da bir Müslüman için nedir? E, vaciptir kardeşler. Mesela ölümü düşün. Cehaleti, acizliği, sağırlığı, körlüğü bunlar Allah Azze ve Celle'ye ne yapılmaz? Asla Bunlar yakıştırılamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle biliyorsunuz Kur'an'da Ayetel Kürsü dediğimiz bir e, ayet var. Manasını biliyor musunuz? Ne uyuklar, ne uyku tutar değil mi? Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yani orada Allah Azze ve Celle'nin birçok sıfatı da ne yapılmıştır? Bildirilmiştir. Allah Azze ve Celle kendisini Noksan görenleri kahredip cezalandırmış. Kendi nefsini o noksan kılanların söyleyip vasfettikleri şeylerden tenzih etmiştir. Ve kitabın birçok yerinde bu müşriklerin, kafirlerin kendisine yakıştırdıktan hep ne yapmıştır? Cevap vermiştir. Evet. Yine Allah Azze ve Celle'nin nakıs olması asla mümkün değildir. Aksi takdirde onun rububiyeti de ne olur? İhlal olur. Şayet sıfat bir taraftan tam bir taraftan eksik olsa bir taraftan Allah için sabit olmasa bir taraftan mutlak bakımından onun kullanılması ve bulunmasa işte o zaman açıklaması veya tafsilata girmek gerekir ki bu da sıfatların kaydelerin ruhuna meselesine aykırıdır. Düşünün Allah Azze ve Celle'nin gülmesine, hayret etmesine nakıs sıfatlar deyip inkar edenler vardır. Halbuki Allah kendisine ne yapmıştır? Bu şekilde yakıştırmıştır. Mesela ayeti kerimede e, Haşır 9'da yanlış hatırlamıyorsam kendileri ihtiyaç içindeyken kendi nefislerine, din kardeşlerini tercih ettiler. Allah onlara hayret etti diyor. Şimdi hayreti Allah Azze ve Celle'ye ne yapamıyorlar? Yakıştıramıyorlar. Veyahut işte Allah ondan da kıskançtır. İndirdiği emir ve nehirleri uygulanmasını ister. Kıskançlığı ne görürler? Nakıs bir sıfat olarak görüp Allah Azze ve Celle'ye ne yapmazlar? Yakıştıramazlar. Demek ki kardeşlerim, meseleyi kavramanız için bu misellere giriyorum. Yoksa bu, bu gibi meseleler düzgün ifade edilmediğinde mayınlı bir tarla gibidir. Ee, i̇nsanlar meseleleri netleştiremediğinde, Kur'an ve sünnetten haberleri olmadığında çok rahatlıkla bizleri dışlayıp tekfire bile ne yapabilirler? Gidebilirler. Bugün Cehmiye, Müşebbihe isimler hep ne yapmıştır? Buradan çıkmıştır. Belki siz pek farkında değilsiniz ama Ahbaş diye bir cemaat vardır. Tam bir beladır bunlar. Bu isim ve sıfatlarla öyle bir oynarlar ki cümlelerle falan felayınızı şaşar. Hatta İstanbul'da ne vardı pek aslında bu zübüklerin, hocayım diye geçinen müsveddeleri pek istemiyorum artık. Çünkü hocalık sıfatları da kalmadı. Bu neydi? Zebra mıydı? Bu Zebra bir şeydi. Bunlarla tartışa tartış onlardan beter hale geldi biliyor musunuz? Yani onlara güya reddiye vermek için çıktı isim ve sıfatları anlatıyor, şimdi onlardan beter oldu. Hatta İbn Teymiye bile tekfirci diyor. <gülüyor> Düşünebiliyor musun? Şakalbaniye dil uzatıyor. Şakpinbaza dil uzatıyor ki, yani artık bir şey söylemek istemiyor. Yani tam e, zebra'nın gene et yenirdi, yaban eşyeni. Yani normal eşyeni o da yenmez yani biz. Zikretmek de istemiyorum. Ha demek ki. Meselelerden haberdar olacaksınız. Meselelerden haberdar olmadığınızda şeytan hemen yanı başınızda. Şimdi namazı yanlış kıldın. Orucun ahkamında hata ettin. Tamam İslam'ın meselelerdir ama bazı meseleler vardır ki asıllardır. Asılların yanında furaat, asılları ne yapmaz? Zedelemez, inkar etmediğin müddetçe. Yani iman yetmiş küsur şubedir. En üstünü nedir? La ilahe illallah. En ednası yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırma. Şimdi kaldırmasan ne olur? İmandan bir şubenin kemanati gider. Ya bu da Allah'tan mı dersen bütün imanın gider. Yani gelen yeri ne yapıyorsun? İnkar ediyorsun. İşte isim ve sıfatlarda da meselelerin çok net bir şekilde bilinmesi ve öğrenilmesi gerekir arkadaşlar. Evet. Yine e, tuzak, hile, aldatma gibi bazı sıfatlar vardır. Yani Allah'ın mekri tuzağı, e, hilesi veyahut işte Allah da onlara tuzak kurdu gibi. Veyahut Allah onlara tuzak hazırlıyor. Allah da onlara tuzak hazırlıyor. Şüphesiz ki Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Bu ayetleri okudunuz değil mi? Şimdi bu ayetlerde bu meseleleri bildirmeye bildiren bize kim? Tuzak kuracağını söyleyen veyahut Allah'ın meklinden kimse kurtulamaz. Veyahut münafıklardan bahsederken Allah da onlara tuzak kuruyor. Onlar ne yaptı? Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Allah da onları ne yapacak? Ne yapıyor? Mahşer yerinde herkes Rabbına secde etmeye gittiğinde sadece müminler kalıyor. Münafıklar secde etmeye gittikçe ne yapamıyorlar? Edemeyecekler ve sırtlarının üzerine geri düşecekler. İşte Allah'ın da onlara kurmuş olduğu tuzak nedir? Budur. Yani hepsinin karinesi, hepsinin açıklaması nedir? Yerindedir. Ama maalesef e, ilim olmayınca Allah'ın tuzağını, hilesini aldatmasını bu kemal sıfatlardan olamaz Allah Azze ve Celle'nin böyle bir sıfatı olamaz gibi inkara giden taifelerde ne yapmıştır? çıkmıştır. Öyleyse iyi bir Kur'an okuyucusu ne yapacağız, olacağız ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını öğreneceğiz. Ders ağır mı? Anlıyorsunuz değil mi? Osman anlıyor mu? Anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> tamam. <Tabii. Tabii. gülüyor> Allah razı olsun. Bazen bu meseleler hemen anlaşılabilir. Bazen on sene sonra anlaşılır. Anlaşılsın da. Önemli olan anlaşılsın. Karıncıya sormuşlar. Nereye gidiyorsun? Hacca demiş. Ulan şuna olsun demiş. Gidemesen de bu yolda ölürüm demiş. Ama o yoldan da ne yapmam? Ayrılmam demiş. Evet. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin sıfatları iki kısma ayrılır bildiğiniz gibi subuti sıfatlar ve selbi sıfatlar subuti sıfatlar yüce Allah'ın kendi nefsi için sabit kıldıklarıdır hayattı, ilimdi, kudretti gibi bunları Allah Azze ve Celle için ona layık bir yönle ispat etmek, kabul etmek imandandır çünkü bunları o kendi nefsi için ne yapmıştır sabit kılmıştır o sıfatları en iyisini bilendir. Sulbi sıfatlara gelince bunlar da Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsinden nef yedip arındırdığı tenzih ettiği sıfatlardır ki mesela bir geçen Ramazan'da da işlemiştik. Ramazan da geldi değil mi? Bizim Ramazan nerede ya? Ben diyor zulmü kendi nefsime haram kıldım diyor. Bak bu da Allah Azze ve Celle'nin sulbi sıfatlarıdır. Yani bunları kendisinden ne yapmıştır? Nef etmiştir Ben nefsime zulmü haram kıldım. Öyleyse ey kullarım siz de birbirinize ne yapmayın? Zulmetmeyin diye devam eden bir hadis-i şerif var Rabbimiz'in diliyle. Hepiniz çıplaksınız benden isteyin ki size vereyim. Hepiniz hidayete muhtaçsınız. Benden Hidayet isteyin ki vereyim diye devam etti rivayettir. Evet Demek ki Allah Azze ve Celle bunu nefsinden ne yapmıştır? Nef Lakin Allah için kemallık yönü bakımından bunların zatının sabitliğine itikat vaciptir. Çünkü nefi subutluğu içerisinde yani kemal tam eksik siz ne yapamaz? Olmaz. Bunun misali de şu ayettedir. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Allah'tan Azze ve Celle'den zulmü nefyetmek Vaciptir. Bununla beraber kemallik, tamlık yönünden Allah'a adaleti sabit kılmak nedir? Vaciptir. Çünkü Zilzal suresinin son ayetlerinde ne diyor? Kim zerre kadar bir şer işlemse onun karşılığını ne yapacak? Görecek. Kim zerre kadar hayır işlese onun da karşılığını ne yapacak? Görecek. Evet. Yine kaidelerden, meselelerden subuti sıfatlar Zati ve fiili olmak üzere iki kısma ayrılır. Zati olana gelince başlangıçsız ve sonsuz bir halde sıfatlara muttasıf olması, görmesi, işitmesi gibi. Evet Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına baktığımızda onun başlangıcı ve sonu nedir? Yoktur. Hadis suresinin başlarını okuduğunuzda ki hepiniz okuyorsunuzdur. Evvel o, ahir o. Zahir o, batın odur. Ve Allah Azze ve Celle'nin yaratılışı yani başlangıcı olmadığı gibi da nedir? Yoktur. Görmesi ve işitmesine baktığımızda karanlıklarda da, engel arasında da, yerin derinliklerinde de her şekilde ne yapar? Görür ve aynı zamanda da ne yapar? İşitir. İşitliğini de hiçbir şeyi birbirine karıştırmadan ne yapar? İşitir. Bunlar çok çok önemli sıfatlardır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Güzel bir anlayış versin. Bu meseleler Kur'an okunmadan anlaşılmaz. Altını çizeyim. Fiil olanlara gelince bunlar da onun dilemesine bağlı olanlardır. Dilerse yapar. Dilemezse yapmaz. Arşa istiva etmek gelmesi gibi. Bazen de sıfatı itibarı gelir. Zati ve fiil olabilir kelam sıfatı gibi çünkü bu sıfatın aslı gereği zatidir çünkü yüce Allah başlangıçsız ve sonsuz olarak mütekellim konuşandır evet demek ki arşa istiva etmesi de bu sıfatlarından nedir biridir veyahut her gece gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya nedir nuzul etmesidir inmesidir nasıllığına niceliğine ne yapamıyoruz? Olduğu gibi kabul ediyoruz. Ama buna rağmen yaşamış olduğumuz toplumda arşa istiva inkar edilemiyor. Niye edilemiyor? Ayetten sabit ama ne yapılıyor? Tevil ediliyor. Kuruldu, istila etti, şöyle etti, böyle etti ama maalesef istiva meselesi olduğu gibi alınamıyor. Bununla alakalı İmam Malik'ten bir rivayet var hatırlayacak olursanız. Onun meclisinde birisi Allah'a Azze ve Celle'nin sıfatlarından istiva meselesi soruluyor. İmam kıpkırmızı oluyor. Duruyor, duruyor, duruyor. Epey bir cevap vermiyor. İstiva malum. Yani Kur'an'da bildirilen. Keyfiyeti meçhul. Bize bildirilmemiş. İnanmak vacip. Yani dinde. Soru sormak bidat. Atın bu bidatçıyı ve bir daha bu meclise ne yapmayın? Almayın Demek ki isim ve sıfatlarda öğreneceğiz. Olduğu gibi kabul edeceğiz. İnsanlarla bile tartışma gereği ihtiyacı ne yapmayacağız? Duymayacağız. Çünkü tartıştığın bitmiştir. Bitmiştir. O meseleye girdiğini bir, mezhep, bir mezhepte sen çıkarmış olursun. Evet. Eh. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ee, Allah'ın sıfatlarını bu şekilde gelen delilleriyle öğrendiğinizde inanın imanınızın yani şu anki imanınızın bile kat kat arttığını e, lezzetini bütün damarlarınızda hissettiğinizi e, göreceksiniz. Yani hem ihsanınız artacak hem Allah'a karşı korkunuz, muhabbetiniz, sevginiz, sığınmanız, bağlılığınız ne yapacak? Artacak. Allah hepinize hayır versin, imanımızı artırsın. Yine teker teker konuşmalar da fiili sıfatlardandır. Allah Azze ve Celle dilediği ile konuşur. Dilediği gibi istediği zaman ne yapar? Konuşur. Hiç kimse buna ne yapamaz? Karışamaz. Yani nasıldır, nicedir, buna ne yapamayız? Giremeyiz. Maalesef bu konuda da girip birçok müşkülata giren, hatta birbirini tekfir derecesine kadar giden, hatta cehmi diyen insanlar çıkmıştır. Kardeşlerim, Allah konuşmuştur, kelam etmiştir. Bize düşen nasıllığına, niceliğine, ne yapmama girmemektir. Bitmiştir. Giren, kaybolur. Dipsiz bir kuyudur. Eğer karşılığında tevhile gideceksen, tahrife gidecekse, her meselede önü bunun nedir? Açıktır. Allah'ın eli vardır derken, nasıllığına niceliğine girenler, Allah'ın elini ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Nasıl inkar etmişlerdir? Etten, kandan, sinimirden, kemikten demiş, inkara gitmiş. Kimi de güç olarak ele almış, inkara gitmiş, kudret demiş, olsa olsa böyledir. Kimi şöyle demiş, kimi böyle. Allah'ın eli vardır arkadaşlar. O kadar. Anlatabildim mi? O kadar. Bunun nasıllığına, niceliğine giren imanını zedeler ve kaybolur, gider. Evet. Keyfiyetini açıklamak da caiz değildir. Bunların hepsi hakikidir ve Neyse odur. İlk sohbetimizin başında da dediğimiz gibi Arapça inen Kur'an'ın anladığımız dilde kelimelere dökülmesine ne diyorduk? Mantık. Mantık. İsim ve sıfatlarda da muhatabımız neymiş? Mantık. Mantıktur. Mantunun dışına çıkarsanız ayağınız kayar. Evet. Ve bütün kayanlar da böyle olmuş. Keyfiyetine giren yine kayar. Keyfiyetini idrak etmekte aklen mümkün değildir. İşittik, itaat ettik. Yani akıllan anlaşılması, akıllan sınırlarının çizilmesi mümkün değil. Ne geliyorsa vahide o şekilde almak zorundasın. Hani birçok sohbette de bazen misal verir mi? İşte adam geliyor soruyor. Hocam diyor biz niye diyor ruküde diye eğiliyoruz diyor. Gel bakın nasıl yapıyorsun? Şöyle burnundan tutuyor. Allah böyle istiyor diyor. Buraya burnunu ne yapma? Sokma. Rükü diyorsa böyle yapacaksın. Evet. Yine Allah Azze ve Celle'nin sıfatları, keyfiyetini idrak etmek akıllan mümkün değil dedik. Başka? Mahlukların sıfatlarıyla da ne yapılamaz? Misallendirilemez. Çünkü Allah Azze ve Celle... Hiçbir şey onun mistine ne yapmaz benzemez diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisinden daha üstte bulunmayan kemal sıfatlarına hak sahibidir. Onun sıfatlarını mahluk sıfatlarına benzetmek mümkün değil. Çünkü mahlukun sıfatları her zaman nakıstır. Yani düşünün içimizden arkadaşımızın birine alim diyelim. Yani alim dediğimizde bu kardeşimiz her şeyi biliyor mu? Bildiğinin hali mi? İşte öbür arkadaşımız görür. Nereyi görür? Burayı görür. En fazla evinde kamera varsa, akıllı da telefonu varsa, bir de parasını ödüyor varlayısı varsa evini görür. Başka ne görür? Hiçbir yeri göremez. İşte işitir. Nereyi işitir? Anca burayı işitir. Telefon çalarsa karşı sesi işitir. Hatlar çekiyorsa. Onun dışında bir şey ne yapamaz? İşitemez. Yani birine işte bu işitiyor, bu görüyor dediğin zaman sıfatlarda Allah Azze ve Celle'ye benzetmek mümkün değil. Çünkü kulların sıfatlarının hepsi nakıstır, eksiktir, kemal değil. Çünkü Allah'ın ilmini denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa yine de yazmakla ne yapamaz? Bitiremez kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Temsil, sıfatın keyfiyetini benzetmeye, kayıtlamaya denir. Tekif, sıfatın keyfiyetini benzetmelerine kayıt düşmeden zikredilir. Mesela temsile örnek, bir insanın Allah'ın eli insanın eli gibidir demesi haşa, bu bir nedir? Bir temsildir. teklifi örnekse bir insanın belirli bir keyfiyette Allah Azze ve Celle'nin elini düşünüp hayat etmesidir ki bunda mahlukların ellerine benzetme söz konusu yoktur. Bunu hayal etmek dahi caiz değildir. Evet Allah hepimize hayır versin. Belki zor gibi gözüken meselelerdir. Belki öğrenmesi bile müşkilatlı gibi gözüken meselelerdir ama çok kolaydır. Bilinmesi gereken meselelerdir. Bunları bilen insanlar ayakları yere ne yapar? Sağlam basar. İstediğinde işte o Allah'tan istersin. Sığındığına o Allah'a sığınırsın. Sevdiğinde o Allah'ı seversin. Korktuğunda o Allah'tan korkarsın. Yani neye inanıyorsan o Allah'a yani Allah Azze ve Celle'ye adağını adarsın. ibadetini, ona göre şekillendirirsin. Bugün bakın, ben bugün mesela Hacı Bayramlı çarşıda dolaşıyorduk. Bahçeye çıktım. Güvenlik geldi. Dedi ki, hocam dedi şu tavukları keser misin? Hangi tavukları? Bunları. Tamam, keseyim de. Niye keseyim? Burası mezbahane mi? Dedim. Ya ada varmış da dedi. Kadının. Kadın da böyle Gülümsüyor hani kimseye kestirememiş. Güvenlikte beni babayıyit görünce ha demiş hoca keser. Ben hocaya götürüm. Şimdi normal olarak ben ineği keserim. Koyunu da keserim. Tavuğu da keserim. Ama bu tavuğu kesmem dedim. Niye neyi var dedi? Kes kadının gönlü olsun hocam. Keserim de bu kadın bu tavuğu nereye adamış? E Allah adamış hocam dedi. Gel soralım dedi. Abla gel bakalım. Kadın şimdi açık böyle kapanıyor böyle şey yapıyor diye kapatacak bir yeri yok zaten. Geldi dedi ben dedi türbeye geldim Hacı Bayram'a. Bir dilek diledim. Allah da benim dileğimi yerine getirdi. Ama dileği şey dilemiş Hacı Bayram'a türbeye ve eğer o isteğim yerine gelirse ben de işte buraya üç tane tavuk keseceğim diye atadım. Dedim sen Hristiyan mısın abla? Bunlar hep hindi keserler. Yok dedi Müslümanım dedi. İyi. Bizimkiler koyun, öküz adar da sen niye tavuk adardın? Gücün buna yetiyor. İyi. Abla dedim bunun ne eti yenir ne de bu tür bir ne yapılır? Kesilir. Şimdi doğruyu anlatsan doğruyla anlamıyor. Misal var hani sahabenin birisinin çocuğu doğuyu ölüyor, doğuyu ölüyor, doğuyu ölüyor. En son adam bir adak diyor. Diyor ki Bukharin'in rivayetinde. Eğer bir oğlum olur, boyuma kadar ölmezse, yani büyürse, ben de 30 tane koyunu Allah'a ne yapacağım? Kurban edeceğim diye ne yapıyor? Adaka diyor. Ve gün geliyor, İslam geliyor, İslam ile müşerref oluyor, geliyor Allah Resulü'na soruyor. Ey Allah'ın Resulü, ben cehalette böyle bir adak adadım. Yani İslam'da da değil. Eğer çocuğum yaşarsa ben Allah'a 30 tane kurban edeceğim. Sen bunu diyor bir türbeye bir şeye mi adadın? Hayır diyor Allah'a diyor. Nerede keseceksin diyor. Bu cahiliyenin kestiği bir yerim falan yok diyor. O zaman git adağını ne yap? Yerime getir. Abla sen böyle bir şey adamış olsaydın ben sana bu adanı keser. Sana bunları veririm. Ama sen bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yani dinimizin reddettiği şirk üzerine bir ne yapmışsın? Adak adamısın. Ne bunun eti yenir? Ne de buraya ne yapılır? Kurban kesilir. Sen zıvanadan çıktığın gibi ben de dinden çıkaracağım dedim. Yani bunu kesmekle mi? O yüzden ben kesemem. Ama kadın yine anlamadı. Çünkü alt olmayınca üstte tevhidi ne yapamıyorsun? Bina edemiyorsun. Ve genişemedik, bıraktık. Ne dediysem anlamadı. Güvenlikte ya kesiver ne olsun hala ediyor. Çok biliyorsan sen kes ama kesilmez bu dedi. Seni de çıkarır. Beni de çıkarır dedim. Sonra gittim ne yaptılar bilmiyorum. Evet. Demek ki meselelerin netleşmesi gerekir. Doğru ya anlatsan da adam ne diyor? Ya sen ne olur diyor. Eskiden Gül Baba'nın orada sarhoşlar otururdu. 3-4 karılı bir şey vardı. Ee, Kabaday mı diyorlar? ha? Böyle tavuk satardı orada. Ada katı yanlarına keser, rakıyla içerdi orada. Kendi de sakalıydı, millet de onu hoca zannederdi. Şimdi oraları biraz usturupladılar, tıraşladılar, daha modern hale getirince o attılar. Şimdi adamlar kestirecek bulamıyorlar. Yani onlar da haklı bir yerde. Evet. Demek ki kaidelerin iyi bilinmesi gerekiyor. Namazın, yani İbrahim Aleyhisselam alakalı Allah Azze ve Celle'nin kitabında zikrettiği gibi ne diyor? Benim namazım, ibadetim, her şeyim nedir? Allah için. Allah için olmadıkça bunların hiçbiri nedir geçerli değil. Başını ağrıdığında gidip türgenin kafasını kafanı türbeye dayıyorsan, vay oradan dua ettiğinde gidip de bir çabut bağlıyorsan, vay taş yapıştı dua'm kabul oldu, bilmem ne yaptı diyorsan veya türbeyi tavaf ediyorsan ileri ileri gidip geri geri çıkıyorsan oradakinden bir şey istiyorsan bu nasıl bir Allah inancı? Allah Azze ve Celle'ye sen evinde seslendin, evinde istedin de seni duymadın mı? Soruyorsun şimdi, sen mahalledeki caminin yolunu biliyor mu? Yok. E niye Hacı Bayram'a geliyor? Hacı Bayram düşmanı değilim bak. Mahalledeki camisine gitmeyip de bir adam türbeli bir yere gidiyorsa bunda ne var? Bir sıkıntı var evinde oturduğu yerden Allah'tan istemeyip de geliyor bir türbenin oradan istiyorsa, bunda ne var? Bir sıkıntı var. Öyleyse biz doğru Allah'a doğru şekilde ibadet etmek istiyorsak, gönderdiği Resul'a, verdiği kitapla bildirdiği, tamamladığı vahiy ne yapmak zorundayız? Öğrenmek zorundayız. Bir mesele geldiğinde oraya bakarak değerlendirmek zorundayız. Birilerinin lafına, sözüne göre değerlendirirsek gene doğru yoldan ne yaparız? Çıkarız. Çünkü Ali radiyallahu dediği gibi İslam dini, akıl dini, mantık dini, rey dini değildir diyor. Vahiy dinidir. Böyle olsaydı ben ayağımın altını mest ederdim. Çünkü kirlenen orası diyor. Veyahut Buhar'ın talikte geldiği gibi İmam İbn Abbas'a soruyorlar. Sen Rabbını neyle bilirsin? Sorulan bu. Kim diyor Allahı akılla, mantıkla, reyle anlamaya çalışırsa eğri büyür yollardan kurtulamaz diyor. Ben Rabbımı kendisini kitabında nasıl vasfetmişse, Resulü sünnetinde nasıl bildirmişse olduğu gibi alır, hiçbir tahrifine, tekifine, teşbihine gitmeden. Olduğu gibi ne yaparım? Kabul ederim diyor. Bu bizim iman anlayışımızdır. Bunun zıttını hareket eden imanını zederer. Allah hepimize öğrenmeyi, hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Bu konuda her türlü tartışmadan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Özellikle uyarıyorum bu meselede bizden gibi görünen, hoca müsveddelerinin sohbetlerini dahi dinlemenizi tavsiye etmiyorum. Açın, ehl Sünnet İtikadı diye bazı sağlam yayın evleri var biliyorsunuz. Açın o kitaplardan. Anlayamadınız mı? Bir daha okuyun. Anlayamadınız mı? Açın bir daha okuyun. Anlayamadınız mı? Açın bir daha okuyun. Ama yaşayan hoca müsveddelerine sormayın. Ayağınız gayar. Özellikten söylüyorum. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Estağfurullah ve etöbili. Velhamdülillahi Rabbil Alem. Allah hepinizden razı olsun.